Slănuiuiui la el, o să-mi dau un comentariu. Slănuiuiui la el, o să-mi dau un comentariu. Slănuiuiui la el, o să-mi dau un comentariu. tıpkı cenebetleri tiyur istunuha bi masun ki zahiren Allah Rabbim kalplerimizi de burada hazır eylesin. Kuhlarımızı da cem eylesin. Amin. Yani bir araya gelmeyi maddi ve manevi alemde nasip eylesin. Amin. Evet. Ee, yani bedenler bir olabilir. Kuhlar dağın olsa bu feyir vermez ve huzur vermez. Ne, ne buyuruyor münafıklar hakkında Haşr suresinde, Estaizu billahi resminler <gülüyor> kahsebûm cemî'en ve guzûbûm şettâ sen onları cemaat halinde görüşün ve birlikte sanırsın. Ama onların kalpleri darma dağınıktı. İşte bu münafıklara yapışan bir haldir Rabbimiz'i bu halletten muhafaza ilesin. Bedenler bir geliyor. Kalpler ayrı gitmesin. Kalpler ayrı yerlere düşünmesin. Hep ruhlar bir yere teveccü Bir şeye yönelsin. İhlas ile sırf Allah'ın zası için i̇şte canımızı kurtarmak. Azaptan kurtarmak, ateşten kurtarmak, bu dünyada kötü itinadlardan kurtulmak, kötü ahlaktan, kötü amellerden kurtulmak, çoluk çocuğumuzu kurtarmak yakınlarımızdan başlayarak, uzaklara doğru e, akrabamızdan başlayarak, en yakın akrabalarından, aşiretinden başlayarak, Habibin Korkut Uyar, tehdit et, yani öndeki tehlikeli geçitleri haber ver. E çünkü onlar bilmiyorlar, E, dünyaya geldik, istediğimizi yaparız yiyelim, yiyelim, yiyelim, yatalım zannediyorlar ama e, çok büyük tehlikeyle karşılaşacaklar, ahirette çok büyük sıkıntılar var, e, bu dünya bitti, bitiyor hepimiz birden ahiretle karşılaşacağız, yani ummadığımız bir anda beklemediğimiz bir anda bir anda ahiretten pencere ferdi açılıp melekler görüldüğü vakitte bunun dönüşü yok arkadaşlar, bunun telaffüsü yok yani Onun için dergizi çağrışına bakarsınız. Yani ben de konuşuyorum işte. Ne kadar amel edebiliyor. Ama en azından e, ahiretin yakın olduğu, gelecek olduğu, ahirette hesapların zor olduğu bundan farkındayız tabii. Farkındayız. Ama gaflet var, cıret var, nisa'tan alim olsada e, günah işlerken cahil ve cahildir. Din işleyen întotdeauna ai de cai. Acestele metode ne vorbesc mai multe păreri. Într-un fel, acestea sunt metodele de a face oamenii să se înțeleagă. Într-un fel, acestea sunt metodele de a face oamenii să se înțeleagă. Într-un fel, acestea sunt metodele de a face oamenii să Yaptıkları yanlışları ispah edip telafi eden, işte, kaza eden, haklara velalık alan gibi ispah eden yani işi düzeltenlere اِنَّ رَبَّكَ شُبَّةِ شَيْنَا رَبِّينَ مِنْ بَعْدِهَا Yani bu kevbe ve ispahattan sonra لَغَفُورٌ Elbette çok örtücüdür, rahimun ziyade acıyıcıdır. Fakat burada bir müşkilat var. Kimin tövbesini affederim diyor, kime غَفُورٌ رَحِيمٌ diyor şimdi burada bilgisizlikle kötülük yapıp sonra tövbe eden. Bu sefer sıkıntı var. Neden? Bir bebekin haram olduğunu biliyoruz. İçtiği içen, kumar oynayan zillerdenler, bahis çoğu bunlar haram olduğunu duymuşlar. Ya bu sefer şimdi bunlar tövbe edecekler, dönüş yapacaklar. Fakat bilgisizce günah işleyip tövbe edeni affeder. Uyurulunca, ben bilerek yaptım. Hani o anda belki huzur üzere değildim, Allah'tan kafiydi. Ama ben bunu Günahı bilerek yapıyor bu yapanların çoğu, o zaman belki de mevkaklı da olmaz mı diye bir sıkıntı çıkıyor bu ayetin zahirinden. Onun için tefsirsiz meal okunmaz, tefsirsiz meal okuyan helal olur. Kadınlarım, şimdi gençlere haşlama çalışıyorlar, Kur'an'a bakın, Kur'an'a bakın, meal bakın, meal okuyun. Niçin? Hadisleri incar ettirmek için tefsir, hadis, fıkıh, haklar, tasavvuf. Bütün bu ilimleri göz ardı ederek, halbuki bütün bunlar Kur'an'ın izahıdır. Yani Kur'an'ı gelip tek başına kaldığı zaman ne gibi olur? Anayasa maddeleri ne gibi olur. Anayasa maddeleri ile hiçbir hakim mahkemede hüküm verebilir mi? <gülüyor> Veremez. Anayasa mahkemesinin hiç kimselerin özel yaptığı suça görebilecek tertibi yok ki anayasada. Kur'an'ı gelip anayasanın metni gibidir. Bunun içtihatlarla hâlâ bile müstihatlarla devam biliyorsunuz mahkemeler. Yargıtay içtihaladır falan. E yani ne demek? Yorumu açık. Yine Kur'an hemmarın yurucu. Hazreti Ali Efendimiz halicileri gönderirken İbn-i Abbas Efendimiz ne dedi? E sakın ayet okuyarak onlarla mücadele kalkma. Niçin? Kur'an'ın çok yönü vardır. Sen bir yönden tutturursun, onlar bir yönden tutturur. Lakin hac-i cümüşüne, sünnetlerle, hadis mücadele. Ama şimdi adam hadis yerini reddettiği zaman, bütün haramlar farklıyor. E şimdi Kur'an'ın mealine bakıp ne olacak? Dövme yaptırmak caiz mi, değil mi? Haram, lanetli bir şey, dövme, e, hadis şey, ayette yok diyor böyle bir şey, o zaman caiz. Altın yüzük, ayette yok, caiz, hepsi caiz. Halbuki ayette ne var? Mâdâk'ın bu Rasûlüsü. Rasyonu Rasûlünün ne verdiyse onu alın. Mâdâk'ın muayetleri, Ne yasakladıysa vazgeçer. Bu kadar hapisleri niye var oldu? Milyonlarca hapisleri var. Neden? kuran kim tefsir edince? Çünkü evlere girdi. Ya ben yani zelale dedik de ama bu zikri Kur'anı sana niçin indirdik? Çünkü beyin elinaz insanlara açıklayasın diye. E demek ki burada bir tefsirin, açıklamanın rolü var, yeri var. E, yoksa ne derdi? Oku geç. Oku geç dedikten sonra Peygamber'in çok rolü de kaldı. Zaten Arap bir topluma. Kabe'nin damına da inerek de herkesin evine de girelim. Müşrikler, mükehler istedikleri gibi. Ben bilim, bu yüz, bilim. En iyi bir taslok efendim, enşallah. Kabirlerden her birerleri ne istediler diyor. Ben inanmam için sabah kalktığımda yatağımın yanında açık böyle bir de şey kitap halinde olup da açma zahmetine de katlanmayacak şerefsiz. Böyle diyor. Açık vaziyette kağıtları, sayfaları açık bulacağım diyor. Sayfalar gelirse inanır diyor. Sayfalar gelir ama benim kendi de, Ezra Aleyhisselamla zevânilere de gidecek. <gülüyor> Amel defterleri de uçuşacak gelecek, kiminin sağına kiminin soluna düşecek, ama zevânilere birlikte gidecek kökülere. Sana Peygamber yol aldım diyor, tevazu edeceksin. <gülüyor> Bak sallallahu aleyhi ve sellem <gülüyor> ümni, okumaya atmasındaki yok. Hiçbir mektep, medrese görmemiş. <gülüyor> Neden? Ben ona öğrettim Mevla'yı buluyorum. O ledülin midir? Bütün İslami'ye ledülin midir yani ve lakin sen tabii zahiriydi ne bakacaksın o sana bütün yolları göster e şimdi meallenin olacak hiç değil sen şimdi bu ayetin meale baktığın vakitte sıkıntı neden cehaletle günah işleyin sonra tevbelinin affederim e bu sefer e, biz cehaletle yapıyoruz ki bu günahları hepimiz günahları bile bile yapıyoruz Herkesin kendine göre alıştığı bir günahları var arada düşüyor arada kalkıyor efendim tefsirle ne diyorlar buraya Ha bu cehalet demek, o günahın günah olduğunu bilmemek demek değil. Ya allah Teala'nın yüce makamının kadri kıymetini bilmemek. Bu ne demektir? İnsan ne kadar alim, allame, hoca olsa da bir günah yapıyorsa cahildir. Niye cahildir? O günah işlediği Allah'ın ne büyük bir makam sahibi olduğunu şuuruna ermiş değildir. O şuura ermiş olsaydı o günahı yapamazdı. Demek burada bir cehaletten maksat edilir, Mevla'nın azametini hakkıyla takdir edemeyip bilmemek demektir. Yoksa günahın günah olduğunu bilmemek kayıtlı olsaydı hiç kimse tevkisiyle olmaz, herkes günahı bilerek yapıyor. Anladınız? Onun için e, tabii ki alim de olsa, hoca da olsa, ne olsak olalım, e, günah istiyorsak Mevla'nın azametini, kudretinin büyüklüğünü o anda takdir edemiyoruz demektir hakkıyla takdir edebilecek ilme sahip olsak o anda o günah düsturunda günahtan engellenmemiz gerekir. Nasıl günah yapacaksın? Yani polisin gördüğünü bilerekten hırsızlık mı yapılır? Gizli kamera olduğunu bilmediğinden kameraya takılıyorlar işte herkes. Yani, görüntü alınıyorum bilse yapmayacak soygun mogul. Mevla beni görüyor günah güneş Demek o anda Mevla'nın o görme sıfatını e, ne düşecekler ona kahvede getirip Boşluğa kullanıp düşünüp unutuluyor. Dolayısıyla mazur olmuyor tabii ki. Günahkar oluyor. Ama tevzle kabul oluyor tevzle zaman. Ama hiçbir günah işleyen Allah'ın değerini, azametini bilerek istemez. Mutlaka bir cehalet eseridir. İstesi Allah'ın cehal olsun o anda Allah'ın makamına cahidir. Bilmiyor Allah'ın. Bilseydi, yapmayacak. Dolayısıyla kusursuz değiliz, günahsız değiliz, Ama bir farkımız var. Nedir o farkımız? Günahdan ısrarcı değiliz. Ne adı ısrarcı olmak? Hiç tevbe etmemek. Yani günahtan doğru estağfurullah dememek, tevbe etmemek, pişman olmamak bu çoklarımız başında bir beladır. Bizim bu sohbetlerden hep büyükkanımız e, bir nedamet, bir ihtar, bir tevkir, hatırlatma, ne yaptık, ne ettikse ahiret, ölüm, kabir. Bunlar konuşulduğun zaman pişmanlık geliyor. İşte bir daha günah etmesem diye bak şu günahların var herkesin bir açtığı günahlar var. Bunları bırakmaya niyetleniyor. Ekimisi o niyetini icraata sokabiliyor. Kimisi niyet bazında kalıyor. Ara sıra yine tabi düşüyor. Ama mesele nedir? Bizim Rabbimiz var onu bilmemiz. Rabbimiz bizi görüyor bilmemiz. Burak da altındayız. Ondan sonra... E her seferinde, Ya Rabbul beni affet, Ya Rabbul beni affet. Ben bunayșterim, beni affet. E tabi bu da e, yine de çaredir. Hiç affet dememekten, çok daha iyidir affet beni. E bir daha yapıyorum, bir daha yapıyorum. Ama o mevla da ki, madem bir Rabbi olduğunu biliyor, onu yakalayacak gücü olan bir Rabbi olduğunu biliyor, onun <gülüyor> için ne yaparsa yapsın, ben affederim. Şirkin düşümcülerini affedeceğini zaten beyan ediyor, var diyor ama şahıs bazıda bu adamı affetmiş midir, etmemiş midir? Bu adamın tevbesi, benim de kabul edilmiş midir, etmemiş midir? Gibi konularda e, şahıs olarak idir diyemeyiz. Ve lakin genel olarak kabul olduğu, terk edilmesi açık olduğu, dönüşe imkan olduğu, rabbimizin devamlıca pay bıraktığı e, bütün hadiselerin ve hadiselerin ortak beyanımızı, O yüzden ümitsiz olmayalım. Ama hakikaten yaşımızda ilerliyor. Yani ölüm bize çok yaklaşıyor. Artık bizim payımız çok. Oynama payımız kalmamış. Çetikte olmak lazım. Hani işte de güneşlemeden durulamıyorsa peşinden hemen estağfurullah. Hemen tövbeye alalım. Bir daha nasip etmeyi alalım. Bir daha düşürmeyi alalım. <Gülüyor> Diye doğalde bir almak lazım. Ve dünyanın değerini, kıymetini bu itibarla bilmek lazım. Biraz nasıl haklerine okuyalım, eyvüel melekler. Kupak bak işler istiyoruz, ucuz ucuz işler istiyoruz. Çoğu ahireten müteallim istemiyoruz. Ekseni dünya ile ilgili işlerimizin ihya almasını, can almasını istiyoruz. Çok ucuzcuyuz. E, sonsuz hayat çok bizim için önem alzetmiyor gibi bir görüntümüz var. Çok kötü bir durum. E, bu e, teknoloji çağında bu son zamanda tamamen görsellik hakim, tamamen insanlar gördüğüne inanmaya başladı. İşte efendim, görmediği şeylerden hazret başladı. E, tamamen dünya e, tuşların içinde, parmaklarının önünde, oraya basıyor, oraya basıyor, internetlerden şuradan buradan e, her türlü isteğine ulaşmaya çalışıyor. Hatta bazıları artık gelmeye tozmaya bile üzüm kalmadı eskiden tabi günah işlemek sinemaya ayrı gidiyorsun tiyatroya ayrı gidiyorsun efendim şarkı dinleme ayrı gidiyorsun falan şimdi o düğmelerle internetlerden istediği saatte eskiden program mecbur saat 8'de onu kaçırsa kaçtı şimdi kayıt sistemleri çıktı diziler kayboluyor i̇şte o dizilerin hepsini biz namazdan beter yani namazdan daha bir kaçırmaması lazım kaçırırsa da sonradan izinleme ikanı var. Böylece kafaları tamamen dünyaya e, a, mal olmuş durumda. Oda uçlar işte, da trenler de, arabalar da her yerde ellerinde böyle bülteserler, laptoplar, şeyler e, tamamen <gülüyor> dünya. Dünya meşgul eti. Ahiretle ilgili bir şey çok ağır kaldı. Çok ağır kaldı. Böyle bir zamanda da bu sohbetlerin önemi çok mühim oldu yani. Değeri attı. Allah için adım atmak bir yere gelmek. İlim meclislerine, hidayet meclislerine Allah Teala imkanlar takip eylesin, ay, sebepler yaratsın, ay, engelleri kaldırsın, hibmetlerimizi, azimlerimizi kuvvetlendirsin. Allah, Allah Teala ilim meclislere bize gelmek gitmekte kolaylıklar ehtaneye. Nefsi şeytanın bağlasın. Bizi engel çıkaran nefsi şeytan, hayıra gitmeyelim, ilim meclisine gitmeyelim, Oo, ne ne var. Aklı, hayatın duracak şekilde Sıkıntılar çıkarır. Bir talebe medreseye gitmesin, bir cemaat sohbete gitmesin, bir yavrumuz isenip baya gitmesin. Şeytanın sırf meşgalesi. Çünkü bütün kayınlığı burada yaşıyor. Onun için çok hınçlanıyor. Hocalara da çok hınçlanıyor. Kim insanlara vaaz eder, hidayetlerine resulü olur, onlarla da çok uğraşır. Çünkü neden en büyük düşmanları o alimlerdir? E neden? E bütün insanların Hikayetine vesile olursa, şeytanı işsiz bırakıyor. E, adam içkiyi bıraktı, bu şeytan oradan zarara gitti. Öbürü zinandan terör etti, şeytan da adam namaza başladı şeytan. Efendim adamın en yakın arkadaşıydı, uzak oldu. E ister mi? O cehennemle fazla adam arıyor, yanına yoldaş arıyor. E kim bunu engelliyor? Alimler engelliyor. Bu sefer alimlere cephe açıyor. Ordularıyla onların üstüne yükleniyor. hocaların da yükü ağır, zor. Bu kadar insanla uğraşmak kolay şey değil. Mesuliyetli, sorumluluk alıyor. Ama e, siz de bile dua edeceksiniz inşallah. Allah gözden, nazardan muhafaza et. şerlerinden muhafaza et. Yani tabii ki bu bizim de başımıza gelmeyen kalıyor. Maddi manevi. Bunlarda neden oluyor? E, i̇nsanların hayrına çalışırsan, bu da buna, buna delalet ediyor ki sen insanların iyiliğine çalışıyorsun ki e, insücin şeytanları da sana düşman oluyor. Bu da ona delalet ediyor. Birbirini göstermesi. Ama biz daveti temliği bırakmayacağız. E bu bir vaad edelim Sen amel edemesen de iyi emret diyor hadiset. Şey. Yani neden? Şimdi olmak iki suçta olsun. Bir amel etmemek bir temli etmemek. Bari suçunu bile indir diyor. Ve ne aylinin köyü, neyim bu kulle kötülükten ne yedin? E, şu günah değil, şu yazak değil. Sen hepsinden sakınamazsan, diyelim adam sakalı yok, sen ona diyebilirsin ki sakalını bırakmak kuvvetli sünnettir, vaciftir hatta. Tıraş halanıdır mesela, bunu diyebilirsin. E senin de sakalı yok der sana. Ya kardeşim şimdi benim sakalım yok, bana günah. Şimdi sana demezsem iki için günah, ben sana söylüyorum yani. Mesela bunu demekte fayda var, tesir eder mi? Tesiri az olun derler. Ya tesiri az olsun, ne yapalım? Şimdi sen adama namaz kıl, e, Demende fayda bak, sen kıl, kılmıyorsan da kıl de, e bir de kendi kılmaz, adamada da dedi, sen de kılma boş ver, kılanlar ne fayda görmüş, falan. bu tam zındık, zındık, ekipa, <gülüyor> ama ben kılamıyorum, ben helaktayım kardeşim, sen helak olma bak, ahiret var, bunu dese bu bir iyi bir şey, iyi bir şey, gerçi biraz gülümüş kuruma düşer, bir biraz etkisiz olur, biraz e, adama şey ederler ama, sen de dersin ki kardeşim, de ne? demedim, şeytan nefis beni sarmış. Beni itenliyor. Ama ben bu bunları biliyorum. Bu hakkı hakikateni biliyorum. Ben şimdi sana nasıl yanlış söyleyeyim? Ben sana doğruyu söyle. En azından bu muazideye devam edelim. Bu bizi kurtaracak diyor. yol. Bu devam, sebat, inşallah. Ey Yerveren, ey oğul! İçhâli himmetlifi ruh! Himmeti, gayeni, gayretini maksadını bütün nereye yönlendirir? Ruha yönlendirir. Ruha yönlendir. Ne demek? Yani ruhunu parlatmaya, ruhunu güçlendirmeye, manevi tarafını efendim, güçlendirmeye uğraş. Çünkü dünyaya gelmemizden maksat edin. Yemek mi, içmek mi? Bunlar olacak ama, bunlar için gelmez. Ama halep müziğin de verirse, Dilleri ve insanları hiçbir gaye için yaratmadım. İllâ niyâ gudûn. Ancak beni bilsinler, niyârifûl manasını verin ibni Abbas Beni tanısınlar ve var kulu versinler. Tan tanıyarak kulu edilirse çok yüksek maksatlara ulaşılır. türlü adet kabirinden kalır. O zaman mâhizetullah maksat neymiş Mevla'yı tanımak. Tasavvuf ve elinde rivâd ettiği bir hadisi kutsi var manası sahiptir, lafz varlık olmayabilir ama Enrullah nezdinde lafz-ı varittir. Kutu kenzel Ben gizli bir hazineydim. Ne demek gizli? Mevla bir şey gizleyemezdik, bir perde ötemez. Ama Kimse yok ki bilsin. Feahbeftü Enrullah Tanınmayı sevdim. Tanınmak istedim. Şimdi biz, Mevla bizi tanınmamıza muhtaç mı? Bizi yarattı da biz onu bildikten anladık zipte diye bir şey kazandı mı? Aşık. Bir ilerleme kaydetti mi? Haşa! kalp kırar da yarabbil aleyyel ham yarabbil. <tosi> Masrur Razi tefsirinde de bu var. bunun tefsirinde, Ben mahlukatı yarattıysam onlar benden geçilsin diye yarar. Ben onlardan geçicim diye yarar mı? Kurban oldum Allah. Ne çekçardan zarardan münezze? Ne? Ne ne bu? Ya imad ile ve nevelik ve akıllık ve insik <tosi> ve cinnek. Cana kanu en azı ekfarı bilahihim insanlarımız cinlerini öncekilerimiz sonra gileri içimizde en takva adamın kalbi üzere yani haramlardan sakınan diyelim Yakubet usuttuk gibi olsanız benim mülkümde zerrecik bir ilave artış yapamaz. Yani bey de ne bu var bu hadice putçudur ve sahibin üstünde geçen de böyle bu de Öncekileriniz, sonakileriniz, insanlarınız, cinleriniz. Yani kalb et cehil o cehilullahidin bu. Mane basa der gibi bir Hepiniz toplansanız, birleşseniz, ittifak etseniz, içinizdeki gelmiş gitmiş en bozuk adamın kalp üzere olsanız, yani bu Cehil gibi, Karun gibi, Firavun gibi olsanız, benim mülkünüzden bir şey eksiltemezsiniz. O zaman sizin ibadetleriniz bana bir şey kazandırdı. Kendiniz kazanacaksınız. Marifetullah için beni tanıyın, e beni tanıyın, siz kazanın, arif olun, ben maruf olacak değilim. Ben beni zikretmem yetiriyorum, kendimi bilmem yetiriyorum. Zaten kendimi ancak kendimi biliyorum. İlla hu zatınız zatından başkasının bilmediği Allah'ı teşbih eder. Kim bilir bu onu kendisi gibi? Bizim iminimiz ne? Marifet, olur. marifet sahibi, arif. Alif-i Billah, Allah'ı bilen adamlara, evliyalara diyor, şimdi i̇şte Mahmut Efendi Hazretleri ilgili zatlar, Allah başımızdan eksik etmiyorlar. Alif-i Billah gelir o zata şimdi. Arif i Billah mesela, öyle zatlar var ki, Bir tane değil dünyada. Ölmüşlerimiz daha çok var. Dünyada da şu anda tabi az da olsa var. Alif-i Billah. Allah'ı bilen ne demez bu? Ne olacak bir şey? Hani ona alim demiyor da, Arif geliyor. Arifan, maşet, ki gerdet, hakşinaz, Herki alif, nis nebbel cinsi nâz pendehakkarda diyor. Yani alif ne demek? Hak şirash olacak. Yani devamlı Allah-u Teala ile müfeti olacak, müziyeti olacak, Mevla'dan ve her şeyden soğuk olacak, Mevla'yı düşünecek, zimredecek işte evliya Allah'ın halleri. Yani alif olmayan diyor, e -efendi, e insan cinsinden sayılmaz diyor. Yani biz bizim durumumuz biraz burada bakayım, bayağı sıfırın altına düşüyor. Alif olmayan insan cinsinden Sayılmaz çünkü cinleri ve insanları beni bilsinler. irfan için yarattım. E, o zaman e, yaratılış gayesine hizmet etmediğin zaman e, biraz e, iyi olmuyor yani. E, sokak, e, ormandaki e, hayvanlar gibi ilimsiz, marifetsiz, ilim de kurtarmıyor. Demin dedik ya Allah hakları, kadri, kıymetleri giymemek. Tamam. Ne yapar da bu Allah'a hakları? Bunlara asla benim kadri kıymetimi hakkıyla takdir edemedin. Hakkıyla kimse takdir edemez. ve sellem ihtirab edişim halinde. Ma alif ta ki Ya ma alif ey bilinen Allah. Biz seni hakkıyla bilemedik. E burada da kimsenin konuşacak mecali kalma. Ama sana hakkıyla bil eee sana abi diyorum. Senin şarteller atıyorsun, yanıyor, her yer gidiyor. O zaman sana diyor, Gücünüz yettiği kadar bari takva olun. Gücünüz yettiği kadar tanımaya bakın. E şimdi sen gücünün yettiği kadar da el-sünnet itikadıyla, ilgisimleriyle, sıfatlarıyla tanımaya kalkmadığın zaman bu etler affedersin, Orman mahsullüğü oluyor. Olmaz. Bu hayvandan ne farkı kaldı? Ya. İnnelü Rahman ma'ar <gülüyor> vahina İttisalen dune keyfin ve kıyar Udünasen dune nesnasin ferah deși născ în grăbe roșii de măla, cu tabii arabici ai cărui bășmuli nu au mare bine, Rahman Teala'nın bazı insanların ruhlarıyla ictisali var. Ne răul Böyle cu manasında şey, içine girmez, Haşa birleşmez Ama her kuluya irtibatı bilmedi. Değildir. Efendi Hazretlerinden olan manevi iltibatıyla benlendirilmelir, senden midir yani. Bunu da böyle iktidar nasıl mı edebiliriz? Mükemmel <gülüyor> olur. Ama burada ne yok? Şekil var mı? Bu iltibatta şekil var mı? Yok. Kıyas var mı? Yok. Benzetme var mı? Teşkil hiç yok. Manevi irtibat var. Allah emanet olsun. İltibat var. Ama ne diyorsun? Nas dedim. Nesnas demedim ne demek? Nas insan demek, nesnas maymun demek. Nas dedin diyor, adam olacak ki nas olsun diyor. İnsansa Allah'ın Allah'a irtibatı var. Yoksa o şey, ormanların maymunlarıyla Allah'ın ne irtibatı olsun diyor. Zaten nas deyince insan, insan deyince de gerçek insan ruhtur diyor. Ortada ruhtan başka zaten insan yoktur diyor. Çünkü bedenden hepsi iskelettir ve küçüktür diyor. Çünkü ölüyor ama, şurada şimdi bir şey çıksalar Allah'ın mafaza, hepimiz ne oldu? Mevka, meyti yitileceği, ne yani. Ölüler adıyla burada devirdik. Bu arada bir tane kıpırlaşma olur mu yani? Yok ama ruhlar ölür mü? Ölmez. Ruhlar yine hareket anlındedir yani. Onun için insan dediğimiz muhteşem ruhtur. Esas insan ruhtur. Onun için ne diyoruz Muhafaza Hazretleri? Himmetini ruhuna koy. Yani derdin ruhunu yetiştirmek olsun. Ruhunu tecniye cilalamak, parlatmak, çünkü ruh. Ruh nereden geliyor ruhun aslı? Beden gibi değil, beden toprakta. <gülüyor> Adem Aleyhisselam da çamurdan toprakta. Ruhun aslı nerede? <gülüyor> Arşın, <gülüyor> nurundan. Harş derisi cennetin tavanı. Sen bu cenneti arşu rahman diyor atışı. Cennetin tavanı rahmanın Arşıdır. Ta nereden geliyor cennetin ne bevkülde diye. Efendim. Yine beytlerine duyulur. El-Ruhu Arshila arși la-i vel-de'uha turbetul-arzu aslu-cizru vel-vătălut El-Ruhu fi-hubbedin vel-neslu fi-vătăni vel noktası arşin Bedenin esası yerin toprağındandır O zaman şu dünyada ruh nerededir? Gurbettedir. Arş nere nere? Beden Vatanındadır. O zaman acımak lazımdır kim acıyalım? <gülüyor> Evindeki barkındaki acımayalım. yani gelip atıyor zaten nefis. Gurbette uzak üzüntülü. Niye üzüntülü? Mevla'dan ayrı düştü. Arş'tan ayrı düştü için o ruhun mayası üzüntülü. Sen gurbetteki üzüntülü olana acıyorsun. Dolayısıyla ee, ruh gurbette ruh Mevla'nın arşının nurundan aldığım için manevi şeylerle feyizlenir. Namazdan zevralık, oruçtan zevralık, zikirden, sohbetten, haçtan, ümreden, hayır yapmaktan, cömertlikten falan. Nefis de bunlardan hep ne yapar? Rahatsız ol. Cebinden bir kuruş para çıksa bir fakire falan verme. Nefis buradan hemen sana başta sayma atar enayi, dinler be, senin sitesin, millete yediriyorsun parayı, canlı çıktık o o konuşuyor da, sen ona diyorsun ki az kur, az kur, az kur, çünkü ruh tarafı ne diyor, her infatiyat, hayır yapmesele, vahşi uğrundan gelen para o taraf, ama kiminde ne nefis galip derin, kimin de ruh galip derin, ben diyorum yavrallah, valibun ala, sen buyuruyorsun ki Allah işine galiptir, Ruh da senin tarafındandır. Sen bizim ruhlarımızı galip eyle. Amin. Bizler de mağlup eyle. Amin. Hiçbir şey kalur ya. Amin. O sunaurak bir şey kalmaz. Amin ya. Bir kebap temsilci şey şunu <gülüyor> ruh iyault. geleveler buyurdu. Yani bu bu batta amel teşvik için. Büyük sıttık. Rabbim şahadetle ale. Amin. Orada bir menkıbe yazmış e, bu Şiilerin hakkında yine oluyor. Kadime Hazretleri Ruzwane Semani isimli zat anlatıyor. Benim bir komşum var diyor. Ebu Ebubekir Lehmene söylüyor akşam. Ah ya bu şiiler çok sövüyorlar. ya. Bu büyüklere bile Ben de diyor, onunla efendim, vuruştum, dövüştüm, bayağı kavga ettim diyor yani, gurkır yaptım diyor yani. E şimdi tabii ki bu ana ara benzemez yani Ebu Bekir Efendimiz'in sövürmesi tabii insanı rahatsız etmiş. Evime geldim, çok üzüntülü vaziyette diyor, efendim, gamdan, kederden uyumuşum diyor. Öyle, hatta yasıyla da kılmadan uyumuşum, yani ağırlık basmış bana. Birden Resulullah'ı gördüm, sallallahu aleyhi ve sellem dedi, Ya Rabbul bu komşumdan ne çekiyorum ya. anamın babama şöyle bir şey değil, Ebu da Bedir Ömer'e çövüyor, ne yapacağım? Kâinah adın efendisi diyor, bir mızrak şey verdi bana, kaç, ha hançer gibi, al bunu dedi diyor, git onu kes. Güya bu! Ben de aldım diyor, adamı getirdim, yatırdım diyor, kestim diyor. Güya bu! Oradan diyor, bir adamı kestim diyor, bir kelaştan uyandım diyor. Uyanımdan baktım, havaz atılmadan dalmışım diyor. Hemen abdestimi, namazımı falan, bir de baktım yan komşu, bas bas bas, dağrın Allah Allah, nedir ne diyildi? Bir dedim bakayım dedim, dediler ki felence ansızın öldü. oldu. Samoğlu, Dürk'te konuştuk, mağazı ben gittim, baktım. Ayrıca benim gülaber kestiğim yerden boğazın orada kesik var. Allah Allah. Çok garip bir menkır dedik, o ulema ve evliya, Ebu Bekir'i sıktırdı, menakıbından da. Fena sömüleri de <gülüyor> menakıbı çok bu. Şiiri biri ne yapmış, öküzü birine Ebu Bekir takmış, ne ne? Ömer Efendimiz. Bunda Hacı Erkemi Hazretleri ciddi ki kitapında. Yani çok büyük bir müzik var. Ondan sonra bir gün ödüzünü boyutamış gebermiş. O ya i̇mam Azam Hazretleri olalım bu aynı zamanında olıyorlar. Haber geldi ki böyle böyle olmuş. i̇mam Azam olacak demiş ki gidin bak Ömer adını taktığı öldürmüştü o. Haberler hakkında Ömer adını taktığı boyutamış Bu büyükler bunlar. Başımızın tahti bunlar. Dil bize kullardan geldi ya. Hakkıf şefaat edin herhalde. Buyur diyor herhalde şefaat. Hazreti Sıddır'ın sözü. Bu cesetler kafes duyur, kuş kafesleri gibidir. Vastabül ve istabül devab. Hayvanların ahırları gibidir. Şimdi senin bu bedeli var ya. Ya kafestir ya ahırdır diyor. Bu bedel ceset dei hapisane, neicuvițe, până când mor, în boldea de hapis. Dar acest mahal, kafes de teren, este și kafes yukarı doğru gözünü diken, yüksel doğru yücelmeyi hedefleyen uçuşa geçmek için gün bekleyen, kafesin açılmasını bekleyen uçuşa geçecek kuşlardan isen Kur'an-ı Kerim dedi İlci'i İlâ Rabbi ki Rabbine dön bakalım razı yeten, razı yeten sen Rabbinden razı, Rabbin senden razı olarak bu davulun sesini Irucii hitabun seci îi îșiîttii zâan Ve Yine başka bir ayette Lâ tekâbûl lâ tehzenû Sakın korkmayın, sakın üzülmeyin Çocuk bırakıyoruz, maldan bükten ayrılıyoruz diye Kederlenmeyin Ve edilen <gülüyor> cennetlerle müjdelenin Önünüzde cennet var, bu dünyadan çok daha iyi yere gideceksiniz, hiç evinizi alamayacaksınız, hanımınızı alamayacaksınız. Çocuk çocuğunuzu düşünmeyeceksiniz, arkadakilere biz yardımcı olacağız, seninle de beraber sana en üstü ve olacağız. Efendim, bu ayet-i kerimelerin e, duyduğun zaman tatlı uçacaksın, saiden yükselerek, ilâ en tekrude, taa oturacaksın fi aliburuc-i cinân Cennet burçlarının en üstlerindesi venei Ne gibi? Tevaqara Resulullahî Sallallâhu te-a'l-u Teala pu-selem buyurduğu gibi Saad ibn-i Muaz Hazretleri, Evs-i Kabilesi'nin Ensadan Efendisi o vefat ettiği zaman ne buyurdu? Sallallâhu te-a'l-u Teala pu Muaz'ın ölümüyle Rahmân'ın arşı titredi. Bak bir insan ölüyor, arş titriyor, arş, Allah'ın arşı. Bir insan sahabeden tabii büyük sahabeyi, tabii ki o rastgele biri değil. Niye tıklıyor? O geliyor diye sevincinden sallanıyor arş. İşte işte adam olsak da böyle aşağılardakiler meleklere melekler seninseler değil ya. Burada gibi leş gibi gelip de melekleri bir halde elini sürmeyecekleri bir leş halinde ölmek ne kötü bir şey ya. Evet, sahipleri ruhları aşk seviyor ya, aşk bana geliyor diye seviyor. Bazı devamlara göre sevabı o kadar ağır geldi ki aşk taşıyamıyor yani. Allah'a böyle kullarımız var. Sevap kazanmanın çok yolları var. Kazanmış adamlar. da. Ve ayyar de billahi, Allah'a sunuluruz ki inkülteseriz minet devabı süfliyi. Eğer adi E, tabiatlı, süfti yaratıklardan yani nefsini hevasına salmış, lezzetlerine meylettirmiş, hayvan gibi yaşamış. <Sessizlik> Allah-u Teala <Allahuteala> vurduğu üzere <Sessizlik> kafirler davarlar gibidir. Hatta davarlardan da daha yolsuzdur ve sapıktırlar. Çünkü davar yine sabah salarsın, akşam ahırını bulur. Bunlar sabah nerede, akşam nerede, gitmiş, tuvalette sızmış, içmiş, Evet evinin yolunu bile kaybeden aklını geçirenler var. Davadan da bakın. İdrakı zaten zade hayvanların idrakı <gülüyor> bozuk değil. O zaman "Sen âdemin iptalecesi, senin durumun akibeti husran. Sen gidebilirsin. Minceviyet-i dam evinin köşesinden sıcak yatağından alınıp cehennemin dibine gitmeyeceğinden emin olma." günde hayvan gibi bu cesedini hayvan hanı gibi e, yaptıysan hiçbir yücelme gayretin yoksa bu hali tarafa bir yönelişin yoksa maliyyetini kemal erdemin derdin yoksa durumun vahim. Doğru ya. Demek oldu ki evet. Yani ne demek istiyor? Şakilerden ise metbahlardan ise Ölümün ne olacak? Evinden çıkar çıkmaz cehenneme girmene vesile olacak. Çünkü daha yatağında veyahut da işte nerede yakalandıysan ölüme melekleri gördüğün anda bile cehennem o anda sana canlı yayın gösterilecek. E sen onu görünce ne gelecek? Yerin orası anlamına gelecek. Allah bize göstermesin. Ölürken cehennem gördün mü durumun Cehenneme gireceksin demek bu. Çok kötü bir şey. O, da o zaman kapatın kapatın. Göstermeyin. E göstermeyin sen o filmleri dizileri bilmem ne mi kapatın kapatın diyecektin. Bu var ya da sen şimdi. kapatın kapatın. Orada demedin günahları kapatmadın defterleri. Ama melekleri gördüğün zaman cennetten müjde alınmak var. Cehennemden müjde alınmak var. Yani tehdit var. O zaman kapatın diyoruz. Estağfirullah. <Gülüyor> ya mevhû nez mevâ Müjdemler suçlulara müjde gelmeyecek. O zaman onlar dünyada melekleri görseydi inanırdı. Hani melekler vardı da niye görmüyoruz? Peygamber'e melek niye geldiğini biz görmüyoruz. Böyle konuşuyorlardı. Ben de onlara buyurun melekler var mıymış yok muymuş? gönderiyorum ve gösteriyorum. Açıkça görmeye başlıyorlar. Ama melekleri görünce tabi hiç iyi duruma düşmüyorlar. Çünkü son dakikada kötü vaziyette. Görüyorlar, artık melek var mı yok mu, ahiret var mı yok mu, cehennem var mı yok mu sorularının cevabı otomatik belli oluyor, hiç artık şüphesi de asla kalmıyor. Ama ne diyorlar, kapatın, kapatın, yani göstermeyin bize bunları. Artık vaktin geldi böyleceği. E şimdi cehennetten melekleri korkmayın, üzülmeyin, cennet hücretleri, bu nerede, bu nerede? Hadis-i şerifte varit olduğu üzere. Ölüm zamanı geldiğinde melekler insanın içine damarlarına giriyorlar, ruhunu sıkıp çıkarmaya başlıyorlar. Allah Allah! Şey gibi yani, ortadan suyu sıkar gibi. Ruhunu sıkarak çıkartmaya başlıyor. Nereden? Ayaklarının parmaklarından başlıyor, soğumaya, canı oradan çıkar. Çekilirken nereye kadar? Dizlerine kadar. Sonra başka bir melek cemaati geliyor, onlar karnına kadar alıyor. Sonra başka bir melek cemaati geliyor, onlar boğazına kadar alıyor. Boğaza geldiği zaman el vrea, alzarează-l ambii. o kafirlerin canını Ateşten kamçılarla suratlarına, kütlarına, çevire çevire, eline çevire vuruyorlar. O adamın da, hastanede yatakta, orada dayağı yiyor. Oh, Sen bir dörseye gidiyor melekler nasıl vuruyorlar ölüm anında. Burada melekler canını alıyor. Başka ayetlerle devam. Melekler alıyor, burada çeviriyorlar. İşte bu melekler ahvan, yatırıcı melekler. Ayaktan dize, dizden karna kadar, karından boğaza kadar taife taife melekler içine giriyor. <gülüyor> Asta e tot ce vreau să spun. Azi e tot ce vreau să spun. Și e tot ce vreau să E E tot melekler, Melaat-i Kiram devlete vardı. Boğaz'a geldiğinde Azrail Aleyhisselam'a iş düşüyor. O noktaya geldiğinde eğer mümin ise müminiz elhamdülillah Allah'ın mümin olarak o güne kavuşmayı asılıyor. Cebrail Aleyhisselam sağ kanadını açıyor. Orada ne var? Cennet manzaraları var. E, cennetteki huriler, köşkler, rilman, vildan, cennete gideceği yer efendim. O zaman ne anasını, ne babasını, ne evladını hiçbir şeyin gözü görmüyor. Garantilediği için, cennetini gördüğü için hemen çıkıyor. Yağdan kıl çıkar gibi çıkıyor. Çünkü direkt cennet canlı yayın. Cennet şu anda hazır ya. Bak burası seni yeniliyor, nasıl gitmez adam. Ölmeden gidemiyor. Onun için işte müminin ruhu. Yağdan kıl çekerim. <gülüyor> Yok efendim, e, münafık ise Kafir ise, mücrim ise, fasıl ise, Allah'ın maalesef. <gülüyor> Cebrah-i Aleyhisselam sol kanadını diyor, açıyor. Sol kanadı yine Cebrah-i Aleyhisselam geliyor, o neden geliyor? Bu ilginç bir şey. Bunu çok yoğunak yerde Sol kanadında ne yapıyor? Cehennemi gösteriyor. Oradaki azapları, katranları, yılanları, akrepleri, katıl kadar katı akrepler böyle. O yılanlar o nasıl, enderek yılan ne zehir yiyecekler mesela. Böyle onları gösteriyor, bir de cehennemde gideceği yeri. Özel, yani senin yerin şurası. Hapçahandaki oda gibi. Bu da senin yerin. O zaman bu artık kesin cehennemli olduğunu görüyor. E, o da zaten ne ana baba, ne çocuk, ne çocuk görecek hali, kimseyiyle ilgilenecek ne cahil. Kavlıyor zaten o kadar moral bozukluğu cehenneme. Ya Rabbi ya! Allah. Şimdi adam mahkemeden bir karar çıksa yüz kere müebbet. 100 kere müfettişler adam nasıl da 5 senelik hapis 100 kere müfettişler 500 sene 1000 sene hapis edamı bana da 50 sene istediler. Ne yapacaklar da belli değil de şimdi yapsın adam diyorsun, mahkemede falan karar çıktı 20 sene hapis zor hakikaten zor yani bunu tabiica tarım ataları üst düzeyci yatıyor yine dedi bir kere şey 15 sene yatacak falan Hemen 15 sene ya zor ya zor. Hani böyle en ayağın yıkılıyor, çabuk çocuğun seninle ayvah falan filan filan. Tabi üzücü bir şey de. Allah muhabbet Ama A kardeşim sen ölürken A o cehennem manzarasını gördüğün zaman yerin burası dendiği zaman bunun da hiç bir kaçarı var mı Yanmak bu edildi. O düşün dünyanın ne zindanı, ne hafifatleri <gülüyor> için zaten ölüyor <öyle> umarım. Hazreti <gülüyor> i̇şte de ölüyor, hep evet. ölüyor dışarıdaki de ölüyor yani hiç fark etmez yani ecevde değişmez. ama tabii üzücü şeyler insanın hürriyetinden kısıtlanmak istemez ayrı dağlar. Ama şimdi bu insanların birkaç sene ceza aldığındaki üzüntüsüyle veya kanser olduğunu duymasındaki üzüntüsüyle veya son çocuğunun öldüğünü veya malının yanlığı üzüntüsüyle hiç bu cehennemin gösterilip yerin burası denmesinin e, dehşeti bir mi ya? İmanlığı için bir değil. İmanlığı için bir değil. Tabi dünyada da afiyet istiyoruz, ahirette de afiyet istiyoruz. Dünyada da bela istemek e, bize emredin değil mi? Afiyet istiyoruz. Ama dünyanın ruhsvaylığı, dünyanın hapisliği, dünyanın mahrumiyetleri ahiretin mahrumiyetlerinden çok zordur. Biz onun için hep işimiz, derdimiz ahiretimize yönelik olsun. Yoksa bu yani... Görülmemiş bir şey. Ağapaşa gibi yaşadın, kır sütü kuru yüzün, sıcaktan soğuk suyu elin sokmadın, her nimete boğuldun kaldın, o kadar rahat adam birden cehennem önüne açılıyor, gelin burası. Bu çok, hele bir zor gelir, rahat yaşayana daha da zor gelir. Dikkat etmek lazım. Keyfak aç olmak lazım. Devamlı dertli olmaktan, devam düşünmek lazım. Kendini cehennetli gibi garanti görmemek lazım. Ne kadar? amelin olsa da kabul olunmama tehlikesi var, son nefeste dönme tehlikesi var, kalbin fırındak gibi döndürülme tehlikesi var ne adamlar sonunda sapıttılar Bütün ne olacak durumumuz bir şey de dediği değil bugün yoldayız elhamdülillah <gülüyor> ne diyorum Hazreti Hazreti, çok böyle işleri cenneti, var cennetin cennetin eni göklerle yerler kadar bir adama verilecek cennet yedi kart gök yan yana, yan, yan yana. on dört kat yan yana koy Sırf bir adama verilecek cennetin eli bu kadar, ya boyuna kadar. Bu kadar ayeti kerime ne? Eyvah, ah dedi bayıldı düştü. Aa ah! dedi. Hayırlı dediler, Efendim az Hazretleri cennet aracı okunuyordunuz, siz cehennem aracı gibi bayıldınız. E yani ne hazır cennetin eli o kadar, boyu o kadar, bir adama verilecek 60 dünya kadar, ama bir karış gelin yoksa diye bayıldım dedi. Şimdi mesele oraya gecikmek hemen aa cennet anlatıyor tam bana göre ne güzelmiş falan. nasıl tam sana görüyorsun sen sen? <gülüyor> sen bana göre misin tam sana görü de sen ona görü şimdi yani mantığımız yanlış bir hasanı baskı olmuş 130 sahabe görmüş Evin, hanımlarından emmiş süt evlatlığı mane sayır yani tabiinin en kayırısı tabakasında ve üveysel karaniğiden sonra o Yani o arada bir makam. Bu makamda bir insan yani cennet ayeti de bayılıyor. Biz cihennet ayeti de da bile bayılamıyoruz. Terslik var. Mantığımızda terslik var. Anlayışlarımız yanlış. Hiçbir işimiz garanti değil. Garantide gibi rahatlığımız var. Bu hiçbir iş değil. Ruh ve İvan doluyduk ennen Hasen basriye Rahmetullahi Aleyh. Hasan-ı Asadet'e Ruh Kerev Ona verildi Şurbet-ül yudum böyle bir kaseyle soğuk su verip Felem bardağı eline aldı huş yani aklı gitti bayıldı. Ebu Neyli Hazretleri bir hadise anlatırken üç kere bayıladı. O şehit alim meselesi. Bayılınca mesela kadar, bardak düştü mi yediği elinde. Bir zaman baygın kalıyorlar tabii ki. Femmeyli Hazretleri ayılınca kıyle yok. Ona denildiğin ne yapar bir yarabbâ saib. Ebu Said. EY AYEN HASEN-I BASTI, EY EHMUD Ne oldu sănătip şiarlă Su verdică sana. Kale vădică ki, Vecăr-u-unniyet-i ehlin Cehennem elinin temennisini hatırlată. Hept Kur'ân-i Kerim'den tabi. Hinev-i Kulûne, ne zânt, ne zânt, ne zânt, cennet ne ne zânt, ne zânt, ne zânt, ne zânt, ne zânt, ne zânt, ne da ne Yani cehennem verdi, cennet elbine seslendi. Cehennemden, cennete ses gidiyor ya. Cehennemlere, cennetlere. Orada Hür-i Lidâ Mevla duyurtuyor. Edeb-i bu Aleyh-i Yâmin biz burada yandık, susuzluktan kurudun, bize biraz su akıdı. Elb'in var rızıklı Ya da Allah'ın severdiği rızıklardan bir şeyler yollayın. Sanki onların elinde. Baban olsa ya mı? Cehennem'e su nasıl yollayacaksınız? <gülüyor> KALÜ! Bunlar ne dediler? Cennetten ses, cevap verir. İnne allâhe herrra mehma alel kâfirîn Allah suları ve rızıkları kafirlere, imansız ölenlere yasakladı. Biz veremiyoruz. Tabi hep bu kâfirler geçmesi biraz bize bir ümit veriyor kâfir olmamamız ama kâfir olmadan ölmek şartıyla. Burada sıkıntımız ve tehlikemiz devam ediyor. Bir de eri sünnet göre inançlarımız acaba ne derece sahip? Bunu da daha kontrol etmiş belki değiliz. Okumuyoruz çok, dinlemiyoruz. Ama kafir değiliz elhamdülillah. Allah bunları kafirlere yasak etti. Şimdi ne diyor? Hasen'im Asrı'nın olduğu zaman, ben diyor bardağı elime aldım soğuk suyu, bak bunu dünyada içebiliyorum. Şimdi niye atılıyor? Ya ben imansız ölürsem, kafir ölünce cehenneme girersem cehennemde de bu suya muhtaç olacağım ve istediğim halde bana verilmeyecek. Benim halim ne olur o zaman diye koca hasar ne düşünüyor? Cehennemdekilerin bu talebini ve buna verilen ret cevabını düşünerek de dünyada bu suyu buldum ama yarın durumum ne olacak diye efendim bayılıyor ve bardağı düşürüyor. Bunlar imanın e, yüksek seviyede oluşunun ahirete yakinin gözde durur gibi görmekten öte inanışın tezahürleri, gösterir. Bizlerde hiç böyle haller rastlanmıyor. Hiç bizde böyle haller rastlanmıyor. Bizde ancak şöyle haller rastlanıyor. Sofrada yemekler böyle güzel böyle. Hay anası maşallah ne yemiş yemiş yemiş oğlum. Cennette de daha var acaba? <gülüyor> Adam cennette su isteyip de verilmemekten korkuyor. Bu da bu da yemiş ya. İlerisi nasıl olacak acaba? Cennette o garanti ya oradakiler daha güzel olacak. Bundakiler de yeni de yetmedi sanki. Orayı düşünüyor yani. Daha iyi lezzetler var. Ya arkadaşlar cennete biliyoruz ya. Bu ne mantık arkadaşlar? Bu ne saçmalık? Hasan'ın basit durumu düşünüyor. Ben öyle olursam değilim. Biz de son cennete hemen intikal ediyoruz. Ee, yemekleri, durumu e, yani en Yani ey oğul, ey oğul, ey oğul, bayağı neyvel velek gidiyor yani bu nasihatler devam ediyor biraz daha. Allah Teala da tesirini harap Biraz morallerinizi bozmuş olabiliriz. Ama bizim derdimiz keyfimizi kaçırmak, iştahınızı kaçırmak, iştah şehretten geliyor, gayrimeşru istekleri kör etmek, fazla Mubah, mubahları da meyli de kesmek. Yani bizim de derdimiz o, bu. beraber buluşuruz işte bir hastalık yapıyoruz sana kadar, bana kadar tesir edeceksin. Allah tesirini kalbe eylesin. Oran elinizi bozmakta fayda var. Ama bu gece duyduğum bir şey ama tepçisi, bari biraz güldürerek de ödeyeyim. Geften gibi eve gidip kenardaki, hanım ben nazardan yeni geldim falan. Ya <gülüyor> kadın <gülüyor> bu sefer zalağılma, ölürsün, hortladılma falan. Çoluğun çocuğu da tehdit Isaacet, tenge, isaac, sağlamak fiilidir. Hep în egalitate, ești în egalitate, ești în egalitate. Ești în egalitate, e în egalitate, e în egalitate, e în Olacak. Bu nihayet hocayla çıkar ya ama ama olan, şunlar okur falan. Onunla beraberdi yani bu gece. Muhareb balıkları yedi kalkan balıkları Ondan sonra sesi bir gürleşti yani. Başladı orada bir asıldı böyle çenkle adam şeyler. Böyle, bizim balosu alabildi. Baktı diyor, güzelliği diyor nasıl. Hangi resim bu etlendi falan. Biraz hedva ediyordu. Hedva çıkarttı. Ya <gülüyor> ondan sonra muharebeler başladın. Dedi biraz bir şey oluyor mu? Ben tamam anlıyor musunuz? öyle da, herkes anlamaz yine. Abiento de cu zos cu ze者. Yâ al o-лиニcupoul." Să Господim să La al să să Onu makamda da okuyor tam ayet ki Bir yerde bu okumuş kadınlar hepsi ağlamaya başlamışlar. Çok etkilendir Hoca Efendi falan. Öbür Hoca ve Mevlüt Hanım dedi ki ya Neyi etkileniyordunuz bunu? Manazını kovasınız. Yani kadınlar da etkileniyorlar tabii. Ne yapsıyorlar? ''Ve melle nefhaniler gedehmeyavim cahilûhumu'' demiş. <gülüyor> biliyor musun? Yani ne diyor? Hani Hoca'nın bile ikide bir kabak cennet, damdudur, şey resulullah çok severdi falan. Dayanmışlar buna sabah, kabak, akşam, kabak, adamdan içi dışına çıkmış demiş sabah, kabak, akşam, kabak, yeni bir ya Resulallah demiş. kardeşim biraz tavuk yok mu? Öfek yok mu? Kaz yok mu? Cennet dağ cennette yiyeceğiz. Hepsini burada göndermeyin, yedirmeyin. Bu da ki ey diyor şimdi sakın imamlarımıza diyor, benzimet, soğan, e, bakla işte o full deniyorlar. Adamızdan da çok yaparlar. Bunları yedirmeyin. Ya ne yaptın diyor ki işte, kuzu etleri yedirin. Ondan sonra efendim, e, halis yağ ile kızarmış tavuk ve diyenleri Bunları yapmayanlar, fevla yürnün cahilûn Az daha diyecek sonra Allah'ın razı olsun yani Bir de makam yaparsan tam ayet tanesi Allah'ın mağazası için Ondan sonra hocaların şeyleri söylüyor Tabii millet e, onu anlamayınca, anlamayınca etkileniyor, ediyor bir esirleniyor e, Yerken gücen efendim Ee, ama tabi hocalar böyle yemeyi severler diye de atları çıkmış ama her, her alim ve rabuz dedi. Ama sizi de ikram edin. <gülüyor> bir alim ve ikram yapsın, 70 peygambele ikram Hadis-i Şerif Efendi Hazretleri babasından nakleder. Dolayısıyla ikram, sevabı, fazileti var, şu var, bu var. Ama ve lakin, tabi yediğin de yetmiyor. Ondan sonra gözün ta ahirete dikiliyor, cennete dikiliyor. Oradaki yetmiş bin çağır. 70 bin kazan yemek, her birinden yiyecek, her bir başka renk, başkadan zerre kadar şişkinlik geçirmeyecek. Tamam, tamam, tamam. Bunlar hepsi bu vaatler doğru, bu lezzetler doğru, hak. Ama senin orada bir kaşık yemeğin yoksa, bir yudul suyun yoksa, cennette bir karış yerin yoksa buna biraz vahlanmak e, lazım. Bunu düşünmek lazım yoksa. Dünya arasında nimet olsun, ahirette de nimet olsun. Allah şükrümüzü iham etsin, Ay. şükrümüzü becerdirsin, muhattak etsin. Ee, Mevla buyuruyor, hadise inna de, inallâh deyâ bâilâb diye, kürülükmete feahmet aleyâ, veş kavuşurur feahmet aleyâ, bir kul bir nokta da yese, hamd etse, elhamd illâh desek, benim nimetimi hamd diye razı olur mu? Yiyor, razı oluyor Allah ona. Adam namaz kılıyor, Allah razı edemiyor, bu gerek razı ediyor. Çünkü şu meçeriz. Hani ibadete kuvvetliyetiyle yiyor, gafletle yiyor, hamd ediyor. Mevla da diyor, ya kolu diyor, en er lokmanla razıyım diyor senden. <gülüyor> İçiyor soğuk suyu veya meşrufat, ayran, efendim, limonata şuvu, koşak. Elhamdülillah diyor, Mevla diyor, razı oluyorum senden bana hamd edin. Mevla sana yeme içme demiyor yani. Ama hayvan gibi yeme. Hayvan gibi içme. İnsan ol. insan Ruha sahip. Ruh. Ruh. Ruh. Yoksa bütün yemeği der. Helal kime rahmetli Allah'ın Lezzetli ruziklerle diyor kuran. Şimdi haraleti birbirine. Ha bu başka bir şey. Tosalı Evliyaullah'ın makamları farklı bir şey. Onu e, herkesin becereceği işler diye nefsini kırmak için yaparlar. Onlar soğuk su vermezler işte. Kendi 30 sene soğuk su içmiyor. 30 sene, 40 sene ne nefsine sıkıntı veriyor. Bunlar e, tabii ki ayrı bir makam. Dünyada bir lezzetini terk eden azrette. Onun yerine çok daha isim verecek Bunlar da var. Ama biz dergeli olalım inşallah. Efendim ne dünyası için ahiretini terk edenlerden olalım. Ne ahireti için dünyasını terk edenlerden olalım. Dünyada yaşayacağımız kadar gayretli olalım. Ahirette duracağımız kadar oraya karşı gayretli olalım. Efendim <gülüyor> cehenneme dayanabileceğimiz kadar günahlarda olalım. Cennete mutlu olduğumuz kadar. yemek su, hava her şey cennet. Cennete giremeyen yaşamaykan yok. Eveli Azam. O için cennete muhtaçlığımız kadar cennet için çalışalım. Ama hepsinden öte Rabbimizi sevdiğimiz için o bizim yüce makutumuz, Allah'ımız olduğu için o bütün ibadetlere layık tek zat olduğu için bize cennet vermese de, bize azap etse de onları da mülazadan çıkaralım. Ya Rabbi sen ibadet olunmaya layık Allah'ımsın dedi. Ben seni seviyorum, sana konum etmeni istiyorum. Nu iet de allah Teala nasihat, kolaydır dir, olan kabul-udur buyuruyorlar. Allah'ın kabul etmeyi, tesirlenmeyi, etkilenmeyi, amel etmeyi nasări pe elește. Amin! S-Subhâna râb fînă ilâne alim văhâd! Amin! Amdullâ râb Amin! Amin! Amin! Amin! Amin! ربنا غفراننا آمين وامننا في الجنه آمين نضر بعلي قد محمد آمين نهدي بجنه النار آمين الله انزلكم عليه السلام آمين عليه السلام Allah un moment dat, am ne-aș fi numit Hei, care a zis, că e Allahumma inna nas'aluka bi rahmatika alayna wa العالمي.اللهم فلإخواننا المظلومين في بيروت وفي كفرناحوم وفي شرقي تونس وفي جنوب وشرق أوروبا وفي شرق وغرب آسيا وفي فتح له باب من بنا الذين يصدون عن سبيل امين يقولوا الله قد قالوا امين الذي لا ترجع عن <مسؤال> في نحورهم يعود كمشورون امين اللهم اجعل ايماننا ايمان قل نفاشعه ونتعلم صادقا افتحتم قلوبنا يا رسول الله يا شباب العافيه يا جوان Havalı hastalar acil şifalar ihsan eder. Dertlilere devalar bahşet. Bu olan, ağır olanlara görmemiş şekilir ya Rabbim, bir derman Rabbi. ver ya Rabbim. ver ya Rabbim. İman -i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 Griiul maghdui pe ei, si Amin.